Hafta e, yapılan bir etkinlikten söz edeceğiz. Ben de bu etkinliğe katılma şansına eriştim. E, Türkiye Permakültür Buluşması gerçekleşti. 24-28 Haziran tarihleri arasında bayram için Yeniköy, e, Yeniköy e, yerleşkesinde. E, bu Yeniköy yerleşkesi aslında e, bir köyün kıyısında kurulmuş e, bir e, e, doğa dostu e, yaşam ve ekolojik yaşamı deneyimlemek insanların oluştuğu, isteyen insanların oluşturduğu yeni bir oluşum. Ee, ve e, bu buluşmaya da e, mekan oldular. E, bu buluşma 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti dedim. E, permakültürü daha önceki programlarda belki dinleyicilerimiz e, bizi dinleyen dinleyicilerimiz hatırlarlar. Permakültürden bahsetmiştik ama yine de e, bilmeyenler için tekrarlamakta yarar var. Permakültür e, permanent agriculture Permanent culture kelimelerinin Birleşmesinden meydana geliyor Kalıcı kültür kalıcı tarım işte her ikisi de çevriliyor ama daha çok kalıcı kültür yani tarımdan daha fazla bir şeyi tarif ediyor çünkü ee, anlamına geliyor içeriği de sürdürülebilir bir yaşam ve kendi kendine yeterli bir yaşamın nasıl oluşturulacağı konusunda yöntemler öneriyor çok kısaca tabii söylenirse çok çok aslında kapsamlı bir akım permakültür Filiz Telek burada daha önceki programlarımızda da Filiz'i konuk etmiştik sürdürülebilir yaşam e, ...konusunda çalışmalar yapan Filiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. E, Filiz, e, bu buluşmanın e, yapılmasında e, çok büyük katkılarım var. E, ve e, çağrı ilk geldiğinde ben çok heyecanlandım. Çünkü geçen seni Bill Mollison'la Jeff Walton'un... E, e, kursuna katılma şansına erişmiştim ve e, Türkiye'de e, bir permakültür e, society'sinin topluluğunun oluştuğunu bir şekilde yavaş yavaş oluşmaya başladığını zaten mail gruplarından da görüyorduk evet. e, ve ilk kez bu permakültürle ilgilenen insanlar bir araya geldiler Hı -hı. bu buluşmayla. Evet. İstersen bize e, nasıl e, e, oluştu Hı -hı. E, bu fikir ve ne amaçlandı? Ondan biraz bahseder misin? Tabii ki bu e... Yani senin de bildiğin üzere permakültürün tohumları 90'lı yıllarda atılıyor Türkiye'de. İlk o zaman işte 97'de sanıyorum Ankara'da Hocamköy'de bir e, permakültür tasarım kursu düzenleniyor. Ondan sonra uzun bir sessizlik dönemi ve 2009 itibariyle e, eğitimler tekrar başlıyor. Birkaç eğitim de ben organize ettim 2009'da. E, sonra 2010'da Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün de kurulmasıyla giderek... E, permakültür dilimize yerleşmeye ve hani gündelik hayatta karşımıza çıkmaya başlıyor e, sosyal medya üzerinden bir yandan da a, a oluşturma çabalarımız sürüyordu işte son 2-3 e, yıldır e, işte ister permakültür Türkiye Yahoo iletişim grubu olsun ister Hı. Facebook üzerinden ister işte Hira Doğrul arkadaşımızın açtığı Permaculture üzerinden olsun böyle e, bir, çok hızlı bir e ilmevi evet, bilgi Benim ve tecrübe paylaşımı Hı -hı. ve e, işte bir hani yavaş yavaş bir topluluğun oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyordu. İşte e, geçtiğimiz yılın sonunda 2010 yılının sonunda e, özellikle e, Bill Molison ve Jeff Lawton'ın işte Permaculture sertifika kur kursundan sonra yani yaklaşık bir, e, herhalde yüze yakın bir Türk, Türkiye'den bir topluluk da evet. sertifikasını aldı. Ve e, hani bir anda daha da büyüdü Hı -hı. permakültür topluluğu böylece Türkiye'de. Büyük bir ivme kazandı çünkü çok motive ediyorlar biliyorum kurslarında katılanları. <gülüyor> e, bunun üzerine e, acaba dedik hani vakti geldi mi artık bir e, buluşma yapmanın ve yüz yüze gelip bir takım şeyleri konuşmanın. çünkü e, uluslararası platformda da e, ülkelerde permakültür buluşmaları yapılır. Geleneksel, evet. işte yıllık, e, hem bölgesel, hem ulusal. Hatta dünya buluşması da var. iki yılda bir tekrarlanan. Ki permakültürü uygulayan, öğrenen e, permakültür felsefesini yaşam felsefesi edinmiş insanları bir araya gelip hani bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparlar. E, Kendilerinin belki yerellerinde ürettikleri çözümleri birbirleriyle paylaşırlar. E, birbirlerinden ilham alırlar, güç alırlar. Ortaklıklar oluştururlar dayanışmayı yaşarlar biz de böyle bir şeyi yapmanın belki Türkiye'de de zamanı gelmiştir diyerek bir grup arkadaşımızla bu hı hı. organizasyonu yapmaya gönüllü olduk ve yaklaşık altı aydır işte hazırlıkları devam ediyordu. E, nihayetinde de gerçekleşti Güzel de bir buluşma oldu Evet, Gerçekten çok güzel Hayalini kurduğumuz gibi bir buluşma oldu O yüzden çok memnunuz evet, Gerçekten mekanda çok uygundu değil evet. mi? Evet, evet Buluşma için e, Yeniköy'de bir, eski bir ahırın restore edilmesi eski Daha bir... doğrusu yeniden eski, aslında evet. neredeyse Taştan inşa edildi Eski ed. bir yerleşim eski orası yani Orası Hı -hı. Muratlar Köyü'nün Bayramiçe bağlı Muratlar Köyü'nün Yeniköy mahallesiymiş Zaten 3-4 e, tane hane varmış sonra e, aileler hani gitmişler bakıp gitmişler orada bir tek yaşayan bir aile var e, komşuları. Sonra işte Bayramıcı Yeniköy grubu gelip e, oradan hani biraz arazi ve bu eski evi ve e, yanındaki bir takım binaları satın alıp restorasyonunu yaptılar geçtiğimiz aylar boyunca. Çok çabuk da hazırlandı aslında evet. yani evet. ne bileyim 3-4 ay öncesine kadar. Kolay değil 100 küsür kişiyi ağırlamak. ağırlamak gerçekten. Tabii tabii tabii yani 2 ay öncesine kadar daha restorasyon, renovasyon çalışmaları devam ediyordu. O yüzden e, çok büyük emek verdiler onlar da çok büyük sevgiyle ve özveriyle hazırladılar Hı -hı. orayı bize. Ee, çok da buluşmaya uygun da gerçekten. Öyle, gerçekten öyle. Ee, peki Filiz e, ben biliyorum ama istersen e, biraz da e, konuşulanlardan bahsedelim. Evet. Çünkü gerçekten çok yoğun bir e, dört gündü. Evet. Ben bunun iki gününe katılabildim. O iki günde çok yoğundu. Hı. Ama bir yandan çok doyurucu ve çok gerçekten... E, e, ...nitelikli tartışmalar yapıldı evet, ve evet. çok uyumlu bir ekipti. E, gerçekten insanlar e, çok e, şeyler alarak ayrıldılar oradan hı -hı, diye düşünüyorum. Hı. Neler konuşulduğunu izleyici, hı -hı. dinleyicilerimizle de paylaşırsan. Tabii. Ee, aslında katılımcılar neyi gündeme getirmek istiyorlarsa hı -hı. o konuşuldu. Yani e, orada bulunan insanların permakültürle ilgili hangi soruları varsa... ...hangi hayalleri, projeleri varsa... E, ...neyi deneyip hani, bir takım şeyler... Kendileri keşfettilerse ve bunu paylaşmak istiyorlarsa ona uygun bir yöntem kullandık ve böylece katılımcının gündeme getirmek istediği her şey gündeme getirilmiş oldu. Bazı örnekler vermek Hı -hı. Gere gerekirsek, e, işte permakültürün e, eğitim boyutu konuşuldu. Hı -hı. E, ondan sonra Eko mimari atölyemiz gerçekleşmişti zaten aynı mekanda iki hafta evet. öncesinde. Oradan yine katılımcılarımızın bazıları geri gelmişlerdi buluşma için. Onlar işte doğal malzemelerle yapı teknikleriyle ilgili bir uygulama yaptılar. İşte bir kompost e, uygulaması yapıldı e, örnek olarak. Çünkü uygulamalı... Atölyeler de oldu sohbetler de oldu sonra köyün oradaki günlük hayatın gereklilikleriyle ilgili bir takım çalışmalar oldu İşte mercime hasadı yapıldı evet. hep beraber evet. şehirde permakültür uygulamaları konuşuldu özellikle İstanbul'daki permabilit grubu işte neler yaptıklarını anlattılar. Ee, bir de bir e, takasla ilgili bir grup evet, vardı. Evet, ee, evet. Gerçekten e, işte permakültür yapan ya da e, bir şekilde permakültüre yakın Hı -hı. işte doğa dostu sürdürülebilir yaşam üzerine evet. e, üretim yapan e, çiftlikler ya da e, ekolojik, yerleşimler. ekolojik yerleşimler arasında bir takas ürün takası evet. oluşturulabilir mi? Bu tartışıldı. Bu tartışıldı. Çok enteresan. İki gün sürdü saat. bu tartışma. <gülüyor> evet büyük de heyecanlı bir grubun katılımıyla. Ve sonuç itibariyle sanıyorum böyle bir takas oluşturulmasına karar verildi ee, ki bunun herhalde gelişmelerini önümüzdeki günlerde e, bu camia içerisinde duyacağız hep beraber. E, üstüne üstlük bir de orada canlı takas yapıldı. <gülüyor> çok, çok, çok eğlenceliydi gerçekten. Aynen çok güzel <gülüyor> arkadaşlarımız kendi ürünlerini takas yaparak evet. değiş iş tokuş ettiler. Benim Zeydinyan senin savunundan biraz daha fazla. <gülüyor> evet. İşte şaraplar, zeytinyağları, sabunlar, evet, evet. e, salçalar, peynirler e, çok, takas çok edildi. Öyle. Onları izlemek de çok keyifliydi evet, gerçekten. Evet gerçekten öyleydi. İstersen bir müzik arası verelim. Tamam. Ee, daha sonra tekrar sohbetimize devam ederiz. Çünkü başka şeyler de yapıldı. Ee, onlarla devam ederiz. David Williams'tan Days of Pearl Spencer adlı parçayı dinleyeceğiz.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 Hurry, Spencer! Uh -huh. Evet, e, Permakültür, Türkiye Permakültür Buluşması ile ilgili sohbetimize Filiz Telekle e, devam ediyoruz. E, evet, Permakültür Buluşması'nda e, çok anlamlı bir etkinlik de gerçekleştirildi. Hı -hı. Buğday Derneği'nin e, kurucularından sevgili Viktor'u e, andık e, hep birlikte. Hı -hı. E, biraz da bu anma etkinliğinden bahseder misin Filiz? Tabii ki. Filiz? E, Türkiye Permak Kültür Buluşması'nın iki hafta kadar önce biz ekolojik mimari ve doğal yapı e, atölyesi düzenlemiştik. Yine Bayramı Çiğniköy grubunun e, mekanında ve iki tane ufak doğal yapı e, inşa ettik. De, de, değişik doğal yapı tekniklerini kullanarak bunlardan birini e, Viktor'a biz adamayı e, çok istedik ve uygun da gördük. Şöyle ki e, binanın üstüne çok güzel buğday motifleri biz yapmıştık atölye Hı. esnasında. E, çok güzel... E, çok anlamlı olduğunu düşündük ve e, Viktor'u da e, yani eminim hayatta olsaydı bizlerle birlikte olurdu evet. buluşmada onu o şekilde anmak istedik ve e, üstünde Viktor'a yazan bir e, ahşap parçayı işte evlerden birinin e, çatısının altına yerleştirdik. Evet. Ee, bir de helva yapıp yedik onun evet, için. Yapraklar içinde evet. helva e, dağıtıldı. Gerçekten çok anlamlı. Victor'un çünkü e, hem ekolojik yaşamın e, gelişmesi Türkiye'de yaygınlaşmasıyla Hı -hı. E, ilgili gerçekten öncü konumundaydı. Öncülerden evet. biriydi. Evet. Orada bundan Bu, çok orada insanın, bundan dostuydu. insanın dostuydu. Ee, çok anlamlı bir anma oldu gerçekten. Evet, evet. Ee, böylece burada da Viktor'u tekrar, tekrar anma anlaşıldı. fırsatı e, bulduk. Ee, i̇kinci bir etkinlik vardı yine permakültür Hı -hı. buluşmasında. O da çok evet. gerçekten güzel başka bir takas etkinliğiydi. Bir de tohum takası yaptık. Ee, biz zaten e, işte buluşmanın davetini paylaşırken insanlarla Yerel tohumlarını, atalık tohumlarını getirmelerini e, önerdik. E, tohum konusunun çok önemli olduğunu hepimiz zaten biliyoruz ve bu tür buluşmalarda ne zaman... Bir grup insan bir araya gelse bence bu bir alışkanlık haline gelmeli ve tohumlarımız belki hep cebimizde e, mutlaka birbirimize değiş tokuş yapmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden e, bundan istifade edip çok güzel bir tohum takası yaptık. Evet. E, işte uzunca bir masa etrafına e, insanlar tohumlarını yerleştirdiler ve e, epey böyle hararetli tohum takası <gülüyor> e, yapıldı diyebiliriz. Takaslar evet, genelde gerçekten. hararetli oluyor. Çok keyifli oluyor. <gülüyor> evet. çok keyifli oluyor. Evet. Ee, Filiz biraz da e, yöntemden bahsetmeli istiyorum. Hı -hı. Çünkü e, gerçekten bizim e, topluluklarda çok fazla alışık olmadığımız, Hı -hı. Türkiye'deki örgütlenmelerde, yapılarda, Hı -hı. toplantılarda alışık olmadığımız bir yöntem uygulandı. Evet. Ve çok da başarılı oldu. Evet. E, bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Bir liderin olmayışından ve evet. bu yöntemden. Evet. <gülüyor> Şimdi ben uzun yıllardır katılımcı grup süreçleriyle ilgili çalışıyorum kolaylaştırıcı olarak ve bu buluşmanın kolaylaştırıcılığında ben üstlendim. Bu ilk buluşmada açık alan teknolojisi dediğimiz bir işte toplantı hem toplantı yöntemi hem de işte grupların kendi kendilerine organize olmalarını mümkün kılan bir yöntemi kullandık. Bu yönteme göre önceden günden belirlemedik biz. Çünkü... Biz organizasyon ekibi olarak kendimizi sadece lojistik kolaylaştırıcılar olarak gördük. O alanı, o paylaşma, o, o buluşma, o öğrenme alanını e, lojistik olarak biz hazırladık. Ve e, artık geri kalanın, gündemin e, oluşması, nelerin konuşulacağı, nelerin tartışılacağı e, bize göre katılımcının karar vermesi gereken bir şeydi. Yani önceden e, böyle bir şey tasarlamak hı hı. E, doğru gelmedi bize. O yüzden... Açık alan teknolojisi zaten bunu mümkün kılıyor. Hı hı. E, tabii ki bir davetimiz, hani bir temamız vardı, bizi bir araya getiren ki o da permakültürdü. Türkiye'deki permakültür topluluğunun ilişkilerinin güçlenmesi ve dayanışmanın artmasıydı işte ve Türkiye'de belki daha hani e, permakültürle ilgili e, birbirimizden neler öğrenebiliriz'i keşfetmekte. Bu çağrının altında e, işte açık alan teknolojisine uyguladık. Açık alan teknolojisini kullanarak gündemi şöyle oluştururuz. Belli bir başlığımız, temamız vardır ve o başlık altında işte katılımcılar her neyi gündeme getirmek istiyorlarsa önce işte bunu bir parça kağıda konularını ve isimlerini yazarlar. Sonra bunu gruba anons ederler. Zaten çember olup oturmuştur grup. Gruba anons ederler ve sonra bir yer ve zaman matriksimiz vardır. İşte bir takım yerler, küçük grupların çalışacağı yerler belirlenmiştir ve zaman aralıkları vardır. Yani gün mesela 10'da başlıyorsak biz Hı -hı. gündemimizi e, oluşturmaya işte 1 saatlik zaman aralıkları diyelim 10-11, 11-12 işte 1-2 diye gider Hı -hı. E, akşam 5'e kadar ne zamana kadar devam edeceksek ve o yer ve zaman matriksinde kim işte neyi e, Hı -hı. uygulamalı bir atölye mi yapacak, bir sohbet mi e, kolaylaştıracak her neyse o matriste yerleştirir ve Böyle böyle gündemi hmm. oluştururuz. Bir de yerleştirirken Hı -hı. diğerlerinin de ne yaptığını ne zaman yaptığını gördüğüm evet. için bütün o tabloda tabii evet. boşluklara yerleştiriyor o şeyleri. Ve böylece aslında kendiliğinden bir evet. şey program oluşmuş program oluyor. Oluşuyor, yani yaklaşık bir yarım saat içerisinde Hı -hı. 120 kişilik bir grup olarak evet. biz bir günün gündemini bu şekilde oluşturabildik evet. oluşmada. Evet. Bir de ilginç bir kuralı var açık alanın evet. ki o çok böyle dinamik ve heyecanlı hale getiriyor diyebilirim bu yöntemi. O da iki ayak kuralı. İşte bu kurala göre her nerede öğrenmiyorsanız ya da bir katkı vermiyorsanız... ...işte ayaklarınızı kullanıp öğrenebileceğiniz ya da katkı verebileceğiniz bir yere gidin diyor yöntem bize. Bu da şu demek bir grup çalışmasına gittiğiniz zaman sonuna kadar orada takılıp kalmak zorunda değilsiniz... ...bir şey öğrenmediğiniz ya da katkı vermediğinizi fark ettiğiniz anda... hani e, ...sessizce ayrılıp başka bir çalışmaya katılabiliyorsunuz. Böyle bir dinamik tarafı var açık alanın. Çok katılımcıyı özgürleştiren, her zaman e, kendi enerjisi ve ilgileri doğrultusunda hareket etmesini mümkün kılan bir yöntem. Evet, evet. yani bir toplantıya girip... ...hay Allah bu toplantı bitse de çıksam ve <gülüyor> psikoloji içerisinde durur. Aynen, de de aynen. O, böylece kalın. herkes... Yani kim nerede olmak istiyorsa orada <Gülüyor> olabiliyor. Tabii o sorumluluğu mutlaka, kendimiz adımıza mutlaka. almamız aynı gerekiyor. Aynı zamanda gönüllü örgütlenmesi de iyiydi. O da kendiliğinden bir örgütlenme oldu. Bir çizelge asıldı. İşler evet, belliydi. işler paylaşıldı. Ve evet. orada herkes yapmak istediği işe ismini yazdı. Aynen. ve ...hiç neredeyse açık yoktu yani. Onun da çok önemli evet, olduğunu düşünüyorum. Çok... Şöyle ki e, biz bu tür buluşmalarda bir araya geldiğimiz zaman... ...kendi ihtiyaçlarımızı bir topluluk olarak karşılayamıyorsak... ...ki çoğu zaman çok zihinde kalıyoruz. Hani, e, bir şeyler konuşuluyor, işte e, genelde zihinden çok evet. hareket ediliyor... Ee, ve birileri bizim için işte yemek yapıyor, bulaşığımızı yıkıyor, tuvaletimizi temizliyor. Yani bu bana e, çok sürdürülebilir gelmiyor açıkçası. Doğru. O yüzden en baştan zaten permakültür felsefesini e, bu şekilde uygulayabilmek e, kendi hayatlarımızda, kendi grubumuz içerisinde çok önemliydi. O yüzden bütün e, yemekler içimize yardım eden iki tane e, köyden teyzemiz vardı ama... Onun Hı -hı. haricinde bütün işleri biz topluluk olarak hep beraber paylaştık. Evet. O çok güzel çok, bir deneyimdi. Çok, çok güzel bir deneyimdi gerçekten. Ee, aynı zamanda bir yuvarlak etrafında toplanıyor olmakta. Hı -hı. galiba o lider evet. değil bir topluluk olunduğu ve Aynen. Hani her şeyin paylaşıldığı bir dayanışmanın ve işbirliğinin olduğunu da gösteriyor insanlara. Çember form olarak çok önemli bir form. Hı -hı. Çünkü hiyerarşiyi ortadan kaldıran Doğru. bir form. Hı -hı. Herkes birbirine ilerliyor. Ee, ...herkes çemberin merkezine... ...ki güç, enerji odağı... ...çemberin merkezi haline geliyor burada. Ee, yani lider dediğimiz şey aslında... ...orada. <gülüyor> Ve oraya eşit... ...uzaklıkta herkes birbirinin gözünün... içine bakabiliyor... Ee, Böylece e, çok ilginç bir dinamik oluşuyor. Hı -hı. Güzel bir dinamik oluşuyor. Aynı zamanda açık alanda da böyle. Yani bir lider yok. Herkes o liderliği paylaşıyor. Hı -hı. Yani kolektif bir liderlik aslında tecrübe ediyoruz. Evet. Ee, peki bundan sonra neler e, olabilir? Hı -hı. Neler olacak? E, ondan biraz bahsedebilir misin? Bundan ne tür planlarım var? <gülüyor> bundan sonra güzel şeyler olacak tabii Hı -hı. ki. E, Öncelikle e, buluşmanın bir hasadını yapmaya çalışıyoruz. Yani ne öğrendik, ne konuştuk, ne paylaştık, ne tür kararlar alındı. Önümüzdeki adımlar nedir? Gibilerinden açık alan özellikle teknolojisinde oluşan grup çalışmalarının e, notlarını toparlayıp bir e, belge oluşturacağız ve bunu umuyoruz hani bir ay içerisinde paylaşmış oluruz herkese. Ee, özellikle Platformu.org'dan takip edebilirim. Evet. Ki, bu adreste çok çünkü önemli. Çünkü permakültür e, yani merkez bilginin bir hub, bir merkez olarak toplandığı yer orası. Ee, bunun haricinde tabii ki eğitim çalışmaları devam edecek. 11 Temmuz'da yani birkaç gün sonra e, Türkiye Permakültür araştırma Enstitüsü ilk defa bir Türkçe sertifika kursunu <gülüyor> düzenliyor. İlk defa bir permakültür sertifika kursu Türkçe yapılacak ki bu çok, çok aslında tarihi bir şey evet. yani permakültür hareketi için Türkiye'de onları da kutlamak istiyorum buradan çünkü çok çabuk hani Gerçekten bu adımları evet. atabiliyorlar önemli bir gelişme önümüzdeki dönemde yine herhalde yurt dışından da hocaların desteğiyle Permakültür eğitimleri, hı hı. ekolojik mimariyle ilgili çalışmalar, evet, doğal yapılarla ilgili çalışmalar. gruplar da bu arada İstanbul'da bir grup devam, ıı, devam evet. ediyor, oluştu. Tabii yerel, yerel çalışma, grupları çalışma grupları oluşuyor. oluşuyor. Evet, evet. İstanbul'da bir perma İstanbul grubu oluştu. Zaten evet. permabilit yani evet. e, bir araya gelip imeceyle hani bir, birbirimizin bahçelerini tasarlamak permakültür kullanarak. Böyle evet. bir e, oluşum vardı. Hı hı. E, evet. Böyle küçük yeni oluşumlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabii ki bu tür buluşmaların getirdiği motivasyonla ve heyecanla ve dayanışma duygusuyla. Evet. Çok teşekkürler Filiz. Hem bu heyecanı buraya aktardığın için, bizimle paylaştığın evet. için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir daha adres verebilir miyiz Tabii. kaçıranlar için? Ee, özellikle buluşma ile ilgili Hı -hı. bilgileri takip edebilmek için e, www.permakulturplatformu.org. ...izleyebilirler gelişmeleri. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, teşekkür e, programı her zaman olduğu gibi... E, ...bugün Bakırköy'de... E, ...yarın yani cumartesi günleri... ...Şişli'de ve Beylikdüzü'nde... E, ...pazar günleri de Kartal'da... E, ...açılan... E, ...Bugday Derneği'nin yerel yönetimlerin ortaklığıyla... E, ...denetleyip... E, ...organize ettiği... ...yüzde yüz ekolojik pazarlara... Sizi davet ederek kapatmak istiyoruz programı. hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi. Açık Radyo Program Destekçisi olun.